Aziz Şasa'ya konuk demek e, biraz da zor oluyor. E, çünkü Aziz Bey e, bu programın başladığı günden bugüne kadar en e, önemli destekçilerinden birisi oldu. Hem bilgi toplama hem bilgi aktarma hem de e, program yayın önerileri hazırlama konusunda. E, Aziz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efe Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler sağ olun. Evet, iki arkadaşımız e, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyetinden. Aziz Bey hatırlıyorsunuz, Genel Başkan. Efe Özçağlar ise e, Tırac'ın yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda da Bolu Hendek'te yaşıyor. Bolu'da. Evet, Bolu'da yaşıyor. Evet, e, öncelikle Ahmet Mete Işıkara hocamızı. Anmak istiyoruz bugün Evet ee, Kaybettik pazartesi günü Akşam saatlerinde ee, Uzun zamandan beri devam eden Rahatsızlıkları vardı ee, Bugün e, Törene de katıldınız evet, Aziz bey. Evet, ee, bir çok... kısa bilgi verir misiniz lütfen ee, Çok kalabalıktı ee, Hocanın orada imamın söylediği Çok kilit bir Konu vardı Deprem gibi soğuk ve ürkütücü bir konuyu dede gibi sıcak bir kavramla birleştirip halka anlatabilen e, halka anlatılmasını böyle açan bir kavram oluşturdu diye çok güzel bir tespit yaptı. Bence evet. çok güzel bir tespit. Evet gerçekten özellikle 99 depreminden sonra gerek medyada gerekse çeşitli toplantılarda hem yaklaşımıyla... ...hem e, uyarılarıyla son derece önemli bir işlevi üstlendi. Evet, gündemde tutma Üçkanı anlamında. Buçuk. Evet, evet. evet. E, kendisi e, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. E, hemen arkasından da e, Afet e Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını... ...ve Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanlığını yapıyor idi... Evet, kendisini anıyoruz. Evet, Allah rahmet eylesin. Rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına, ailesine de başsağlığı dileklerimizi evet. Açık Radyo'nun mikrofonlarından iletiyoruz. Evet, efendim bugün konumuz hem Türkiye'deki afet yapılanmasını bazı açılardan gözden geçireceğiz. Hem de haberleşme konusunu ...en son programda bıraktığımız yerden ele alacağız. Ben hemen AFAD'ın yapılanmasının haberleşme hizmet gruplarına nasıl bir etkisi oldu? Daha doğrusu bir etkisi oldu mu? Bir önceki dönemle bugünkü dönem arasında bazı farklılıklar söz konusu mudur? Bunu sormak istiyorum Aziz Bey. Çok belirgin farklılıklar var. Son görüştüğümüzdeki sanıyorum... Kim ayı falandı. Ben size bu arama konferansından bahsetmiştim. Yani bir kamu kurumunda ilk defa şahit olmanın şaşkınlığını yaşadığım bir arama konferansı uygulamasından bahsetmiştim. Haberleşme Hizmet Grubu'nun strateji planının hazırlanmasına hazırlık olarak bu yapılmıştı. Sadece tabi Haberleşme Hizmet Grubu için değil diğer hizmet grupları için de aynısı yapıldı. Bundan tabi şunu anlıyoruz. AFAD... Hizmet grubu mekanizmasını son derece ciddi alarak e, hizmet grubu unsurlarını e, daha aktif çalışmaya ve hizmet grubu mekanizmasını daha üretken hale getirmeye yönelik çok ciddi bir atak içine girdi. Bu önemli çünkü hizmet grubu mekanizması son derece akılcı bir e, mekanizma e, eksikliği genelde... E, Afetlerin hani bir, biraz böyle şey görünüp abstrakt daha böyle bir, bir hani uzak görünüp bu konuya çok fazla e, eğilmeme e, şeyinden eğiliminden kaynaklanıyordu. Bunu değiştirmeye son derece kararlı afat bizim gördüğümüz kadarıyla ve kelimenin tam tabiri tabiri mazur görün bu konuda bastırıyor. Evet. Bu çok önemli eskiye göre ki bence en önemli fark bu. Bizim hizmet grubuna gelince bizim hizmet grubunun şöyle bir tabi özelliği var. Muhtemelen diyorum. Tam emin değilim ama muhtemelen diyorum. Ee, herhalde içinde gönüllü bir kuruluşun yer aldığı tek hizmet grubu olsa gerek. Bizimki haberleşme hizmet grubu. İntresan. Evet. Ee, arama kurtarmada özür dilerim düzeltiyorum. Arama kurtarmada çok kuvvetli muhtemeldir akut da vardır diye düşünüyorum. Yoksa bir eksikliktir olması gerekir. Ee, muhtemelen de yoksa bile önümüzdeki dönemde olacaktır. Benim gördüğüm kadarıyla bu konuda e, AFAD'ın ben e, çok kararlı olduğunu görüyorum. Yani bir şeye daha üretken hale getirmek konusunda e, hizmet gruplarını son derece kararlı. Evet. Bu aynı zamanda tabii sivil ve gönüllü kuruluşlarla e, birlikte çalışma e, pratiğini de geliştirecek bir süreç olacak büyük evet. bir ihtimalle. Evet. Yani, yani bugüne kadar çok e, ağırlıklı olarak ele alınmayan ama... Afet yönetiminde de çok önemli olan bir konunun belki önünü açmış, biraz aralamış olacak. Şimdi gönüllü kuruluşların katkısı sürekli isteniyordu, biliyorsunuz evet. ve vardı da nasıl vardı? İl bazında vardı, daha yani mikro bazda vardı. Bunu bunun üzerinde bir genel konsept yoktu. Yani bir takım protokollerle yerel protokollerle, akutla biz zaten yani Türkiye şamil protokol olan iki derneklik diğerleri daha çok yerel bazda çalışıyordu bir yani tüm ülkeyi kapsayan bir genel strateji yoktu şimdi o strateji oluşturulmaya çalışıyor zaten ulusal afet müdahale strateji planından anladığımız bu çalışmadan anladığımızda o eksik şuydu bunun bir yani gönüllü kuruluşların hizmet grubu mekanizmasına daha iyi entegre edilmesi anlamında çok bir gayret yoktu. Evet, bir de yasal çerçeve. E, hayır, yasal çerçevede hiçbir eksik yok. Sadece zaten bakın problem Siz bunu edin. başından beri söylüyorsunuz. Evet. Doğru. Yani yasalarda var olduğunu Hayır, yasalarda hiçbir engel evet. yok. Eee sıkıntı şuydu. Hizmet grubu mekanizması çalışmıyordu. Yani e, çalışması gereken gibi çalışmıyordu. Sadece büyük vilayetlerde vardı. Aslında bütün riskli vilayetlerde çalışması gerekirdi. Burada bir eksiklik vardı. Şimdi bu eksikliğin üstüne gidiyor. Bu bence önemli bir, çok faydalı bir gelişme. Evet. Şimdi bir gruptan bahsediyoruz. Biz bir hizmet grubundan evet. bahsediyoruz. Haberleşme de hizmet grubunu oluşturanlar ne, kimlerdir? Hangi kuruluşlardır? Türk Telekom lideridir. Onun birlikte GSM bütün GSM operatörleri. Kıyemni. Yani Türkcell. Türkcell, Avro, Vodafone, Vodafone, evet. evet. O, e, Türksel şey olarak da sabit hizmetler anlamında e, süper online boyutuyla da girmiş vaziyette. E, bunun haricinde kıyı emniyeti genel müdürlüğü deniz muhaberesi, e, deniz telsiz muhaberesi anlamında. Jandarma genel komutanlığı çok önemli bir altyapıya sahip olması nedeniyle emniyet genel müdürlüğü. E, onun haricinde tabii e, biz varız. Bir de işte uydu TürkSat özür dilerim Türk TürkSat var evet, evet. Bizim Türk Telekom Kıyı Emniyeti, Kıyı Emniyeti Süper online GSM e, e, emniyet jandarma Emniyet jandarma TürkSat bizim önerimizle Orman Genel Müdürlüğü de Alındı Mevzi olarak her yerde değil Ciddi bir telsiz altyapısı olması nedeniyle Ve Devlet Demir Yolları da Hatılacak. Çünkü devlet demir yollarının çok ciddi bir e, ağ var. Yani bir data ağ var. Hat boyunca olsa bile. E, bu yani bir kaynak. Nedir? Önemli o telsiz kaynat. haberleşmesi Hem midir? telsiz var hem data ayrı bir internet halinde çalışan bir data şeyi var. Onda da haberleşme yapmak mümkün. Yani bu aslında prensipte e, altyapı, güçlü haberleşme altyapısı olan bütün aktörlerin bir masa etrafında toplanıp bir ortak strateji geliştirmeleri ne yönelik çok akılcı bir... Bir mekanizma evet. Biz e, son programımızı 12 Eylül 2012 tarihinde Hı. Yapmışız Bu toplantıda hemen onun arkasından e, Gerçekleşecekti herhalde değil mi e, Hayır o toplantı olmuştu Araba konferansı ilk etap buydu Onun arkasından Ulaştırma Bakanlığı'na e, ikinci bir e, Toparlama Toparl görevi evet. şey yapıldı Verildi iki tane toplantı yapıldı e, Birincisine Ben katılırım ikincisine yönetim, Genel Sekreterimiz katıldı Ankara'da Toparlandı yani bir strateji planı haline geldi. Bu imzaya açılıyor şimdi ve yakında yürürlüğe girecek. İmza derken bu başbakanın imzasıyla. Evet. Başbakanlığa evet, bağlı başbakanlığa zaten. Bağlı. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Bu toplantıların sonucunda gelinmiş olan nokta mevcut haberleşme ağının üstüne. Neleri ekliyor veya ne değişiklikler yapıyor? Şimdi bir kere ilk defa çok düzgün bir envanter analizine giriliyor. Şimdi bugüne kadar yapılan şuydu. Klasik bir hata olarak ben bunu niteliyorum. Ee, sürekli bir takım eksikler dile getiriliyordu. Bu eksikleri gidermek için bir takım yatırımlar yapılıyordu. Ama bu eksiklerin mevcut kaynaklarla nasıl e, giderileceği konusunda hiçbir çalışma yoktu. Bu sefer çok enteresandır. Bu çok enteresandır. Strateji planının bizimle ilgili yani haberleşmeyle ilgili bölümünün daha en başına mevcut kaynaklarla mevcut kaynakların değerlendirmesi ibaresi kondu. Bu önemlidir. Biraz kopuk birbirinden kopuk olarak ve bir konsept altında yapılmayan yatırımlarla bizim düşüncemize göre çok kaynak ve vakit harcanıyordu. Şimdi bunun önüne geçilmeye çalışıyor bu çok pozitif bir şey. Yani hangi kuruluşun elinde ne var, e, ne var, altyapı olarak ne var, cihaz olarak aynen öyle. ne var ve hangi hizmetleri sunabilir? Evet ve bunları birbirine nasıl koordine edebiliriz? Nasıl bunları birleştirerek bir ortak ürün haline getirebiliriz? Bu konuda çok ciddi bir çalışma olacak. Evet bu mümkün mü? Mesela mümkün. jandarmayla afet yönetimini, e, afet haberleşmesini birebir birleştirmek? E, tabii ki şöyle... E, afet dediğimiz çok son derece karmaşık bir şey ee, birden fazla olayı aynı anda ya tabii ki yüzlerce olayı aynı anda yaşıyorsunuz bunların hepsinin mahiyeti değişik bunların hepsi farklı bir haberleşme e, hizmeti gerektirebiliyor e, bunların hepsini e, sabit ya yani olsa bile telefonla halletmeniz mümkün hmm. ki Van bunun çok güzel örneklerinden örneği. son örneği, hemen son hemen örneği. Hemen. ve de yani telefonların çalışmasına rağmen telsizsiz olmayacağını bu işin Gösteren doğru. çok şey verici bir örnektir. Evet. Ee, bunları e, bir konsept altına almaya yönelik bir çalışma bu. E, her türlü kaynaktan yararlanarak duruma göre orada bir e, kaynak yönetimi yapmak lazım. Hedefte bu şu anda. Evet. Kaynak yönetiminde doğru gidiyoruz ilk defa. Evet. Olay bu. Ee, bir hemen e, Efe Bey'e dönmek istiyorum. E... Şimdi tabii ki bir yandan merkezi AFAD yapılanması devam ediyor. Bir yandan hizmet gruplarının çalışmaları ve araştırmaları devam ediyor. Ama bir de yereldeki durum var. Evet. Ee, tabii siz e, Tıraç'ın bütününden de sorumlu e, bir kimliğiniz var. Ama yerelde durum nasıl? Bolu ve çevresinde haberleşme açısından ki e, sizin e, Tıraç olarak önemli bir projenizde Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca haberleşmeyi aktif hale getirmek ide. Evet. Idi. evet Bolu Bolu zaten... da bunun önemli parçalarından Tabii, çok birisi. Çok önemli. Zaten çok... Bolu 99 Ağustos ve 99 Kasım depremini... yaşadıktan sonra bu konuda e, toparlamaya başladı. İşte gerek itfaiyesi olsun, gerek işte haberleşme hizmetleri. Biz de temsilcilik olarak Bolu'da e, haberleşme konusunda destek veriyoruz. E, İhtiyaç yani bize ihtiyaç belirtene Şu konuda şu sıkıntımız var diyene Bugüne kadar hiçbir zaman hayır demedik ee, Bolu'nun ayrıca biliyorsunuz işte başkent ve İstanbul arasındaki Bir geçiş e, Yolu olması işte kritik Bolu Dağı'na Sahip olması e, Farklı bir takım unsurları da e, Meydana getiriyor işte trafik kazaları e, Kar nedeniyle Yağış nedeniyle yolun kapanması Çeşitli kimyasal olaylara da e, Bolu artık eğilmiş vaziyette Bilinçli bir çalışmanın sürdüğünü düşünüyorum. Biz de elimize ne gelirse yap, yapıyoruz. Bu zamana kadar da yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Evet, Bolu ve havalisinde kaç kişisiniz? Ee, aktif şöyle, haberleşme yapabilen e, aktif haberleşme yapabilen 11 kişi civarındayız. Ama bu sayı ihtiyaç haline çevre il ve ilçelerden e, gerekli görüldüğü durumlarda tabii bir haber vasıtasıyla çoğalabiliyor. Yani tamamen Olayın ihtiyacının durumuna göre. Durumuna göre. Evet. Evet. Misal bugüne kadarki örneklerde herhangi bir afette veya da bir olaya e, müdahale açısından böyle çok zaman sorunuyla karşı karşıya kaldınız mı? Hayır. Bu konuda mesela en büyük örnek helikopter kazasıdır Bol'daki. Ee, en yakın örnek. Tabii evet. en yakın örnek. Evet. E, tabii yani depremlerden sonra. Evet. E, çok hızlı bir şekilde e, biz bölgedeydik. E, Aziz Bey İstanbul'dan hareket etti. İzmit'ten bir haberleşme aracımız. Hendek'ten de ayrı bir haberleşme aracımız. Biz üç araçta oradaydık. Yaklaşık 12 kişi civarındaydık Bolu'da. Tüm saha ve e, il dışı haberleşmeyi bu üç aracımızın üzerinden yaptık. Kurumlar hala e, bunu söylüyorlar yani gerçekten büyük bir eksin çünkü yani Sadece kendi haberleşmenizi yapmadınız tabii, aynı tabii, zamanda. Tabii, tabii. Ee, konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların haberleşmesini zaten demiş. zaten onun için gittik yani kurumlara evet. biz koordine ettik orada. Kendi haber kendimiz haberleşerek kendi tabii. altyapımız kendimiz. Zaten şey, her an haberleşme yani, halindesiniz evet, o, o şekilde yaptı. Doğru. Doğru. Peki e, Aziz Bey olanaklar itibariyle e, bir yıl öncesine göre bugün ne durumdayız? Ee, biraz takip olanaklarını kastediyorum. Biraz benim. daha yani biz kendi altyapımız itibariyle daha iyiyiz. Yani bugüne kadar biz malumunuz çok fazla dışarıdan destek Geçtik almadan alamadınız. geldik. Evet. Bundan sonra biraz daha durumun değişeceğini düşünüyoruz. Aslında şunu şu anda yapmaya çalışıyoruz. Yani mevcut imkanlarımızı daha optimal kullanma. Mesela Türk Telekom'la o konuda bir hamle yapacağız önümüzdeki evet. günlerde. Esas ama amacımız yani sonuçta biz bir şeyleri yapıyoruz. Bunların daha verimli olması için e, diğer kurumlarında yani hizmet grubundaki diğer kurumlardan da bize bir entegrasyon olması lazım. Çünkü bu gruptaki e, kurumların, kurumların çoğunun emniyet ve jandarmayı ve kıyı emniyetini bir kenara bırakırsak telsiz altyapısı yok. Evet. E, yarın bir gün bir şey olduğu zaman e, en azından bir temel altyapıyı bizim üzerimizden bizimle çalışarak sağlarlarsa kendi bünyelerindeki bir takım insanları gönüllü olarak bize sevk ederlerse bu bizim için insan kaynağı anlamında bir kazanımdır. Bizi o kurumların yanına kişi göndermekten kurtaracaktır. Yani bizi o anlamda rahatlatacaktır. Artı bir takım ortak altyapılar belki kuracağız. Yani bu, bu anlamda bir ilerleme olacak diye evet. düşünüyorum. Baarda müsaade edesiniz bir e, hizmetlul olayına tekrar kısaca, kısaca bir dönme. dönmek istiyorum. Aralık ayında e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bir e, etkinliği vardı. E, bu etkinlik e, afet haberleşmesine yönelik bir çalışmaydı. E, biz davet edildik. Bildiri sunup sunmayacağım soruldu. Biz kabul ettik bildiri e, sunmayı. Ee, ve de e, son derece başarılı geçti bizim sunu bizim bildirimiz ve Türkcell'in bildirisi uluslararası telekomünikasyon birliği tarafından tavsiye edilen belge e, kapsamını, kapsamını alınıp alınarak dokümanlara e, dahil edildi ve bundan sonra da bundan sonraki süreçte de e, ITU'yla bir takım bu, bu maksat, yani bu anlamdaki temasımız devam edecek. Bu uluslararası telekomünikasyon e, birliği. E, uluslararası afet haberleşmesi açısından örnek model midir veya şöyle, iyi örnek midir? Şöyle. Şimdi ben bir kere orada hemen onu baştan söyleyeyim. E, hizmet grubu mekanizması eksenli bir bildirim yaptım. E, çünkü hizmet grubu mekanizmasının dünyada bizden başka benzer olmakla birlikte oldukça benzer olmakla birlikte tam aynı veya da tam aynı espride olmayan bir tek Kanada'da da var. Allah Allah. Evet başka hiçbir yerde böyle bir mekanizma yok. Ee, Bu kadar çok kuruluş var mı mesela Amerika'da? Ev ee, var. Var. Amerika'da bir de bu federal sistemden evet. dolayı daha da bir dağınıklık var. Yani o başlı başına bir problem. O ayrı bir mesele. Toparlamak yerine dağıtıyor ha, yani. Daha dağıtıyor, Kanada'daki evet. sistem de bizden kopyaydı galiba. Ee, bizden kopya. Evet. <gülüyor> ama biraz farklı bir kopya. Şimdi enteresan tarafı bu toplantının şu. Buna ön ayak olan Japonlar. 2011'deki Tsunami'de <gülüyor> ee, hmm. Japonya. Hani hatırlarsınız hep şey yapar. Yani bu konuda insanlara bir şey öğreten... Japonya çok ciddi bir darbe yedi Doğru. ve bir şey öğrenmek ihtiyacını hissetti. O da haberleşme. Evet. Çünkü Bil, bildiklerinin yetmediğini de gördü. E, ve eldekilerin yetmediğini. Evet. Bunun üzerine ITU'daki aslında eskiden beri bir çalışma var. Böyle bir el kitabı çalışması vardı. Bu el kitabı çalışmasını ITU'nun 3 alt bölümünden bir tanesine Japonlar rica ediyorlar böyle bir şey yapılmasını. Bunun üzerine bir grup oluşturuluyor, bir fokus grup oluşturuluyor ve dünyada turneye çıkıyor. Şöyle, enteresan tarafı da şu. Dünyada büyük afet yaşamış bütün ülkeleri dolaşıyorlar. Orada yaşananlar hakkında bilgi almaya çalışıyorlar. Oradaki, e, oradaki ya yani bu, bu konuda hizmet ver, vermiş kurumları veya hizmet vermesi beklenen kurumları bu e, danışma mekanizmasının içine alıyorlar ve onlardan öneri elde etmeye çalışıyorlar. Bunların neticesinde, bunlar hepsi bir el kitabında birleşecek. Ve de sonuçta daha başka bir alt grupta yapılmakta olan 2001'den beri yürütülmekte olan bir el kitabı çalışmasına birleştirilecek. Orada da bizim zaten uluslararası birliğin rolü var. Ee, Hizmet grubunu bu şekilde olayın içine soktuk. Bizden şey istediler vaka e, raporları yani ne yaşandığına dair 3 tane birbirine çok benzer tarafları olmakla birlikte çok farklı olan bir 12 e, özür dilerim 17 Ağustos. 99, 12 Kasım 99 ve Van depremi olmak üzere 3 tane case study yani olay şeyi analizini üçü de depremden, üçü de depremden, evet. üçünü de biz onlara ilettik, onları da aldılar, teşekkür ettiler ve aldılar şeyden içine, dokümanların içine. Bu bundan sonraki e, etaplarda şey olacak, e, ele alınacak bunlar. Böyle bir katkımız oldu. E, ve de tabii orada şeyi de gördük. Yani e, Japonlar çok açık yüreklikle yaşadıklarını ortaya koydular. Onca Nerede yüksek hata teknolojinin daha doğrusu şunu söylediler yani ne yapar o çok iftar ettikleri o muhteşem altyapılarının bile bir noktada çökeceğini ve gönüllüler olmaksızın bu işin olamayacağını anladılar. Evet. Olayın özeti budur. Bunu yani özellikle bu ve muhtemelen de bu hizmet grubu mekanizması orada da başlatılacak. Benim gördüğüm kadarıyla ve el kitabına tavsiye olarak girecek. Şimdi e, ben mesela e, kıyı emniyeti olsun, jandarma, emniyet genel müdürlüğü, orman genel müdürlüğü ile e, tıraç arasındaki e, ilişkinin teknik altyapı benzerlikleri nedeniyle ne olduğunu beş aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Çünkü hepsi telsiz haberleşmesine dayalı. Ama e, Türk Telekom'la ve GSM şirketleriyle e, Tıraç'ın teknik yapısını birleştiren noktalar nelerdir? Yani on, onlar e, Trac'a ne sağlayabilir? Traç onlara ne sağlayabilir? Şimdi e, bir kere her şeyden önce kurbu ve kurumsal e, hafıza olayı. Biz herhalde Türkiye'de 22 seneden beri e, hiç aralık vermeksizin bu konuda e, çalışan ee, ve bu konuda düşünen bir kadroya sahibiz. Bu kadro dağılmadı. Birçok kurumda maalesef tayinlerle işte emekliliklerle, şunlarla, bunlarla, resmi bu kurumlar çünkü evet resmi o, o rahatlığımız var. Biz gönüllüyüz yani. <gülüyor> evet. O o o kurumsal hafıza maalesef büyük ölçüde yitirildi. Şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Yani bir kere AFAD bünyesinde ve şeyde bu kurumsal hafızayı tekrar topar. Bu insanlar var. Belli yerlerde. Biliyoruz nerede olduklarını. Bunları olabildiğince bu sistemin içine sokmaya çalışacağız. Mümkün olabildiğince bu insanların yaşadıkları bilinsin. Çünkü bu yaşadıklardan çıkarılacak dersler var. Biz yaşadığımız kadarını aktarabiliyoruz. Kurgularımızı aktarabiliyoruz. Bunun bile çok ciddi faydaları olduğunu gördük. Ee, bahsettiğiniz kurumlarla şöyle bir şey var. Bu... Bunların hiçbirinin bir telsiz haberleşme altyapısı yok. Evet. Sahaya çıktıkları zaman... GSM'den ve şeyden bahsediyoruz. GSM ve Turkcell'den bahsediyoruz. Evet. E, Türk Telekom'dan Türk bahsediyoruz. Telekom'dan Türk Telekom'dan şeyde. ve diğerlerinden bahsediyoruz. Yani şey hariç, emniyet ve ki onlarda, da, onlarda telsiz var ama sonuçta bizimle uyumlu değil. Evet. Ama bir noktada biz... Şöyle bir enteresan. Ama jandarmanın bütün Türkiye çapında. Ee, var emniyetinde var. Evet. Jandarmanın şu anda Türkiye'nin yüzde 40'ını kapsayan çok müthiş bir altyapısı var. Evet. Yani çok özellikli bir altyapısı var. Ondan da e, daha yoğun yararlanacak önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Ama yüzde 40 bölgesel değil. Bütün Türkiye'ye Türkiye, ama hızla ilerliyor. Evet. Hızla ilerliyor. 2017 veya 2018'de tamamı Türkiye'nin kapsanmış olacak. Kapsanmış olacak. Evet. evet. evet. Şimdi eee bu kurumların hiçbirinin tels altyapısı yok. Yaşanmış iki tane olay var. Bir on, 17 Ağustos depreminde, son bir de Van depreminde. Van depreminde. Ee, yolda bir şekilde bir e, emrin yanlış e, yorumu neticesinde e, mobil e, hücre ara, araçları, e, GSM hücre araçları yolu kesiliyor, durduruluyor. E, diyorlar ki işte gitmemiz lazım. Hadi böyle bir emir var, bekleteceğiz diye diyorlar. Dolayısıyla bir telsiz haberleşmesi olmadığı için <gülüyor> telefon çalışıyor ama kimi arayacakları evet, belli yanlışlık değil. Yanlışlık düzeltilemiyor. Yanlışlık düzeltilemiyor. Şimdi bu noktada biz gene, yani şu anda en azından batıda, güneydoğuda ve doğuda ileride daha iyi bir duruma geleceğiz. Biraz daha geç intikal ediyoruz. Maalesef orada gönüllü bulmakta sıkıntılarımız var. Ama batıda en azından bir şey olduğu zaman biz hızla e, o komuta merkezlerinde oluyoruz. Dolayısıyla onlar da bizimle Tırnak içinde ve de hatta gerçekte aynı frekansta olurlarsa bize ulaşabilecekler. Biz ula bize ulaştıkları anda da komuta merkezine ulaşabilecek. Olay budur. Olayın özeti budur. Anladım. Yani e, birçok afette yaşadığımız bir örnek. Evet. E, telsiz haberleşmesi dışında evet. özellikle de ilk saatlerde ilk günlerde e, başka bir haberleşmeyi yürütmek mümkün olamıyor. E, gerek sabit telefon hatlarında evet. gerekse de evet. e, GSM hatlarında. Ee, ama tabii ki onlara da e, süreçte düşecek çok önemli görevler var e, şimdi anlıyorum ben yani o haberleşme hizmet grubu mantığını ve birbirlerine ne hangi noktada ihtiyaç olduğunu e, ve tabii e, yani oradan bayağı ciddi bir zaman geçti 12 yıl geçti evet. ve 12. yılda bu noktaya gelinmesi de enteresan çünkü birbirinin rakibi gibiydi sanki ilk başta ee, öyle zannedildi evet yanlış bir evet şey, şey. öyle zannedildi darısı e, telefonlar çalıştığı müddetçe telsiz kimsenin aklına gelmiyor evet. ama e, bir sıkıntı yaşandığı zaman herkes telsizi hatırlıyor hatırlıyor evet Tabii. onu onu biraz daha hani sürekli hatırlasalar evet. ki o noktaya geldik herhalde daha iyi noktalara. E bugüne kadar yapılan yatırımlarda da tabii bir ciddi kaynak israfı da söz konusu oldu. Ben şeyi çok Korkarım iyi hatırlıyorum. Öyle. 99 deprimi uydu sonrasında çok iyi hatırlıyorum. Uydu telefonlarına evet. yatırım. Uydu evet. telefonu her şeyi çözecektir anlayışı. Ama bugün mesela uydu telefonlarından çok da bahsetmiyoruz. Yani Geldiğimiz nokta ee, Yine itibariyle. belli bir yeri var. Ee, o tarihte tabii çok bilinçsiz bir şekilde şey oldu ve tek kaynağa dayalı, ben en önemsediğim şey şu, tek kaynağa dayalı bir çözümün olmadığı sonunda anlaşıldı. Evet, evet. Bütün, en önemli bütün aşama bu, olur. En önemli aşama olur. Kuruluşların ve altyapıların birbirleriyle evet. haberleşmesi, birbiriyle dayanışması son evet, derece önemli. Evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim, evet. ondan sonra programımıza devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuklarımız Tıraç'tan, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti'nden Aziz Şasa ve Efe Özçağlar. Evet, hemen belediye yasasını sormak istiyorum. Belediye yasasında yapılan, özellikle büyükşehir belediyeleriyle ilgili yasada yapılan değişiklikler... ...sizin şu andaki çalışmalarınızı veya e, bağlantılarınızı etkileyecek mi? Ee, açıkçası çok iyi bilmiyoruz ama bildiğimiz bir tek şey var. Ee, özel idarelerin en azından bazı büyük şehirlerde veya tamamında tam emin değilim ama bildiğim kadarıyla hepsinde... ...özel idare yapılanmasının kalkacağı. Şimdi bunun şöyle bir sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. Bizim, biz bugüne kadar... Ee, bu tür kaynaklardan çok fazla faydalanmadık ama bir, ilişkimiz çok olduğunu da söyleyemem ama il AFAD müdürlüklerinin e, bağlı olduğu birimler veya finanse edildiği birimler şeylerdi e, özel idarelerdi. Evet şimdi özel idarelerin kalkmasıyla birlikte tekrar bir e, uyum bir adaptasyon sıkıntısı yaşanabilir mi e, öyle bir endişem var açıkçası. Ee, bu konuda ne yapılacağını bilmiyorum ee, Bunu hatırlatacağız herhalde İnşallah bizim hatırlatmamıza da Zaten gerek olmayacaktır diye düşünüyorum ama e, Bu uyumun Geçen sefer çünkü AFAD kurulduğu zaman Ve e, il müdürlüklerinin e, Özel idarelere e, Devrinden sonra Çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı Çünkü e, Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihte Bütçe şeyleri kapanmıştı. Dolayısıyla yeni bütçe açılma e, imkanı yoktu. E, o arayı çok sıkıntılı geçirdi şeyler. İLAFAT müdürlükleri. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağına e, yönelik bir takım tedbirler alınırsa e, sanıyorum pek bir sıkıntı olmayabilir. Ama açıkçası çok da emin değilim, endişeliyim. Evet, e, şu anda sizin e, valilikle olan ilişkileriniz... Ne durumda bir protokole bağlı mıdır bunlar? Bizim bizim e, başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve sivil savunmayla olan protokollerimiz Türkiye'ye Şamil protokollerimiz otomatikman kanun geçim maddesine istinaden afada devredildi. Afatla geçen görüştük e, bu konuyu muhtemelen o ikisinin e, temelinde bir yeni protokol hazırlanacak ama şu anda biz akretteyiz yani evet. akretasyonu. Zaten toplantılara da çağrılmanızdan, tabii, tabii. komisyonlara alınmanızdan, tabii, tabii. hizmet grupları içinde yer ee, almanızdan, belli. şeyde, strateji planda zaten e, iki, iki kalemde sorumlu, aslıyı sorumlu, diğerlerinde destek birimi olarak. Nedir bu iki kalem? E, geçici haberleşme altyapılarının kurulması konusunda herkes sorumlu. Yani orada bir ayrı şey yok. E, bir de en sonunda toparlanma kısmında diğerlerinde de yani GSM hizmetleri dışındaki her şeyde de yani telsiz haberleşmesinin gerektiği tüm başlıklarda da biz destek unsuruyuz Güzel. strateji planında ismen destek evet. unsuruyuz evet şimdi bunu yani bu protokol o şekilde tanzim edilecek Sağlık Bakanlığına var belediye ile var mı? İstanbul Hayır, Büyükşehir Belediyesi şöyle itfaiye ile var itfaiye ile var itfaiye ile var i̇tfaiyle daire var. başkanlığı ile daire başkanlığı ile var evet evet Şimdi bu e, İstanbul'da olduğu gibi İstanbul dışındaki var, bazı koca ilerde var, var, var, var, Bolu'da var, Bolu'da var e, Antalya'da var, Antalya'da var, Antalya'da var, evet. e, Trabzon'da var. E, şimdi tabii maalesef e, itfaiyenin bir üst kuruluşu olmamasının e, getirdiği bir sıkıntı. E, bu konuda da Afat görüşülecek. Itfaiye e, biz özellikle büyük şehirlerde çok büyük bir ee, yük geleceğini düşünüyoruz. Ee, çok önemli bir potansiyel itfaiye hala yeterince planlarda yer almadı hmm. kanaatindeyiz. İşte bu büyükşehir belediye kanunu da ee, ama hoş bir büyük. ölçüde etkileyecek. Şimdi ondan da. da çok emin değilim. Aslında olsaydı bugüne kadar olurdu çünkü zaten büyükşehir yani sonuçta birkaç yani bir miktar büyükşehir eklendi. Eski büyükşehirlerde maalesef bu eee itfaiyenin bu işin içindeki rolü çok yeterli bir şekilde veya çok doğru bir şekilde tanımlanmadı. Ee, bu arada çok ciddi bir eksik oldu. Onu artık farkındalar. Ee, 5902 ile birlikte AFAD'ın kurulmasıyla birlikte ilçe teşkilatlarının lağvedilmesi. Hmm. yani öbür gün e, yani bir kent ortalama bir Avrupa kenti büyüklüğündeki e, İstanbul ilçelerimizde. <gülüyor> Ee, ne sonuçlar doğurabileceği bugünden belli. Ee, orada itfai eden o konuda itfai eden daha fazla yararlanılması gerektiği kanaatindeyim. En azından komuta kontrol anlamında. Çünkü bugün birçok ilçede birden fazla itfaiye grubu var. Burada bir cluster mantığına belki bir organizasyon yapılması ve e, bu itfaiye yap yapılanmasının kaymakama e, sevk ve ...yönetim anlamında yardımcı olmasının... ...ben çok doğru bir... ...seçim olacağını düşünüyorum... Ee, ...velev ki... ...lav edilen... E, ...ilçe yapılanmalarının yerine... ...yeni bir yapılanma oluşturulsun ama... ...o güne kadar en azından... E, ...itfaiyenin bu konuda... E, ...rol alması gerektiği kanaatindeyim... ...evet. Olarak. E, Efe Bey en son müdahalede... ...bulunduğunuz... ...büyükçe afet... Van, Van mıdır? Van, evet. Öyle mi? Evet. Ee, ...neler e, düşünüyorsunuz, nasıl bir tecrübe edindiniz? Van bir kere sizin bölgenize uzak bir bölge. Uzak, ben Gaziantep'te evet. öğrenciyken meydana gelmişti. Hatta İstanbul'daydım, uçakla Gaziantep'e geçip hazırlanıp bir gün sonra yola çıktım. Telefonlar çalışıyordu, Aziz ben de dediği gibi ilk etapta... Cep bir, telefonları çalışıyor, tabii, tabii her şey sabit telefonlar, Türk Telekom hatları evet, evet. çalışıyor. İlk etapta tabii ihtiyaç yok anlamında bir şeyler geldi. Sonradan gelen bilgiler vasıtası bir gün sonra biz intikal ettik. Ben gittim. İlk gün Akut'la bir çalışma yaptık. Daha sonra Kızılay'a, Kızılay'ın komuta merkezine geçtim. Orada tamamen kurumların iç haberleşmesine yönelik. Yani Van içinde işte, miydiniz yoksa er güç, işte, er Evet. Tamamen. Önce Kızılay'ın ihtiyaçlarına yönelik. Yani orada bir çadır kent kuruldu. İşte çadır kentin ihtiyaçlarına işte... Mutfağa işte su itfaiyeden işte elektrik için tedaştan personel vesaire gibi ihtiyaçlarına direkt tersize ve çok çabuk çözüm buldum. Tabi bunu kurumlar da fark etmeye başladı böyle bir durum olduğunu. Öyle olunca bu sefer istek bana gelmeye başladı tersize. İşte atıyorum itfaiye ihtiyacı olan emniyet bile benden şey istedi, destek istedi. Emniyete şey yaptım işte yönlendirmeleri bir yerde bir ortak noktada buluşmalarını sağladım işte 10 güne yakın Ve orada bunun da tek sebebi var telsiz haberleşmesi evet. Aynen tek, öyle. Çözümü evet. tek, tek çözümü daha evet. çünkü 110 aradığınızda Erciş itfaiyesinde kimseyi bulamıyorsunuz herkes sahada, herkes sahada. belediyeyi genel aynı şekilde aradığınızda hiçbir yeri bulamıyorsunuz meşgul öyle. çıkıyor zaten meşgul oluyor açan olmuyor görevliler yetkililer Hayır. Kaç tane telefonu kaç, tane telefonu? kaç tane telefonu ezberleyeceksiniz? Daha tabii, zaten o telefonları tabii. toparlayıp kimin elinde hangi numarayla telefon var. Onu toparlayana kadar zaten belki kaç gün geçecek. Yani onun için <gülüyor> en doğrusu telsiz. Evet. Çok çabuk, çok pratik bir çözüm. Hatta orada mutfakta bir aşçı, çok tecrübeli bir aşçı. Yıllardır afetlerde çalışıyorum. İlk defa su istediğim saatte geldi dedi. <gülüyor> çok güzel. Evet. Yani son derece önemli de 17 Ağustos'ta da su değildin bizim bir üyemiz sayesinde sağlanması, sağlanması gibi, gibi. su dolum tezisine gidip orada evet. istasyon kurması şey evet. aynı, mantık aynı evet. Daha problemler esk, ve çözümler çok eski programlardan aynı. hatırlıyorum bu <gülüyor> evet, evet. doğru evet arkadaşlar eğitimler telsiz eğitimleri telsiz ruhsatları ne ne durumda şimdi şöyle Eğitim konusunda biz e, önümüzdeki günlerde bir e, önemli aşama kaydedeceğiz inşallah. Bir e, yurt dışındaki Amerika'da Türklerin oluşturduğu bir vakıftan bize e, hoş bir şey geldi. Teklif geldi. işbirliği teklifi. Cep telefonu e, ortamında temel haberleşme eğitimini verme aşamasına doğru gidiyoruz. Yani insanlar vakit buldukça, imkanları oldukça... Cep telefonundan belli bir yere bağlanarak oradan eğitim içeriklerini alacaklar ve kendini eğitebilecekler. Biz standarda oturtmuş olacağız. Evet, bu aynı zamanda bilgisayarlar için de geçerli. Bilgisayarlar için yani, de geçerli. Yani, evet, evet, yani şeye kadar, geçer. indirdiniz. Evet, evet, kadar indirdiniz. Cep telefonuna kadar indirdiniz. Peki bu vakıf, Amerika'daki vakıf e, bunun e, maddi. Altyapısını maddi. Bütün maddi, yani altyapısını sağlayacak. Evet. Biz sadece içeriği göndereceğiz. İçeri onlar içeriğin yayını sağlayacaklar. Ne, nasıl doğdu bu ilişki? Ee, yani amatör telsiçi vakıftaki <gülüyor> yöneticilerden bir amatör telsiçi. O, o sayede geldi. Evet. O sayede geldi. Yani o zaten eğitime şeyli, odaklı bir eğit bir vakıf. O şekilde bir öneride bulundular. Biz de kabul ettik. Ve öneri de onlardan geldi. Öneri de onlardan evet, geldi. Biz geldi. size böyle bir destek sağlayalım. Evet. Dediler. Evet. Çok evet. enteresan. Bu, bu evet. Hoş olacak. Çok kolaylaştıracak işimizi. Ee, Mesela ben cep telefonuma veya bilgisayarıma indirdiğim zaman ne öğreneceğim oradan Aziz Bey? E, bizim teknik, yani sınavlara hazırlık olarak. E, hoş kitaplarımız var. O kitapları da isteyen alabilecek de. Yani bir başucu kitabı olarak. Ben hala yani kitabın yine çok şart olduğu düşünmekle birlikte hani evet, biz es eskiler biraz ama <gülüyor> yani şöyle bu getirdiği esneklik e, e, tabi bu şey deder cep telefonu platformunda bilgisayar platformunun getirdiği esneklik tabii ki öbüründe yok ama evet. e, sonuçta öbüründe bir kenarda durmasında fayda var çünkü o Hani biz eskilerin belki takıntısı ama hani o sayfa, sayfa sayfa dönüp açalım, tekrar evet. şey yapmak o hoş kendinize göre bir hoşluğu bu bir var. Bu e, bahsettiğiniz kitapların metinleri internet sitenizde var mı? Hayır, Hayır yok. yok. Şimdi işte bu şeye girecek. Hı, buraya girecek. Buraya girecek. Buraya girecek. O vesileyle. Evet. Bir de videolar olacak yani bir takım Aa, şeyler. yani sonuçta amatör telsiz sınavına e, hazırlık artı e, hani bilgi tazeleme anlamındaki temel eğitim buradan yürüyecek. Evet, ee, şu anda e, hala e, sınavlar devam ediyor. Şöyle Mayıs ve Kasım yılda, olarak, iki, kere. yılda iki defa. Evet. Bunun da, bunda da bir esnekleşmeye doğru gidilecek. Muhtemelen uzaktan erişime doğru gidiyor sınav olayı. Ee, onun daha uygun bir çözüm olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu arada protokol olayına ben kısaca... Lütfen. Tekrar döneceğim. Biz Türk Telekom'la protokol aşamasına doğru gidiyoruz. E, muhtemelen diğer haberleşme hizmet grubu aktörlerinle de böyle bir şeye gideceğiz. E, böyle bir yazılı metin olmasının e, şöyle faydaları var. Yani taşra teşkilatlarının hani olaya daha bir ciddi bakması anlamında özellikle kamu kurumlarında e, o faydası var. Artı bunları konuşulacak e, Hani nasıl çalışacağımızın da esasları orada. Belirlenirse bu sanıyorum önümüzdeki dönemde bizim çalışma verimimizi çok ciddi oranda yükseltecek. Yükseltecek. Evet. Evet. Ee, şu anda eğitimlerden bahsettik ve sınavlardan bahsettik. Yılda iki kez Yılda iki kere, sınav evet. yapılıyor. Evet. Ee, sınavı yapan... Kıyı Emniyeti. Kıyı Emniyeti. Kıyı Emniyeti evet. ee, Peki sınava girdik, kazandık. Belgeyi aldınız. Belgeyi aldık. Ondan, Ondan sonra artık... E artık ondan sonra işi pratiği başlıyor. Evet. On da bizimle yapılmasında fayda var şu beraberle evet. Sizinle nasıl temas kuruyoruz şubelerle? Web şubelerle sayfası, web sitesi var. sance.org.tr. Evet. Oradan şey yapıyoruz. Ee, şubelerle temas kuruyoruz evet. ve diyoruz ki biz işte şeyimizi aldık, lisansımızı evet. aldık. Evet. Kullanabiliyoruz, dizimiz evet. var. Öncesinde de şubeye müracaat ee, Yani de öncesinde de. de. Şubedeki arkadaşlara vasıtasıyla sınav ha. kitapları de. elde etmek mümkün. Tabii tabii. Eğitim tabii, kitaplarını tabii. elde etmek Şube bünyesinde mümkünün. düzenlenen eğitimler oluyor çoğu evet. şubemizde. Evet. Şimdi 1960'lı yıllardan beri e, faaliyet gösteren bir kuruluşsunuz. Evet. Gönüllü kuruluşsunuz. Evet. Ben hep böyle eskiyi hatırlıyorum. İşte e, avcılar çok kullanırlardı. E, telsizi. Hmm. Bilmem efendim balıkçılar e, zaten e, kıyı emniyetiyle olan deniz ilişkilere muhaberesi. deniz muhaberesi evet, evet. gerektiği için evet. kullanır, kullanırlardı. Şimdi mesela üyeleriniz arasında böyle bir e, meslek dağılımı. Her meslek var. Her meslek var. Her meslek öyle var. mi? Evet. Şimdi bu e, Türk Telekom ve Başka noktemel özel sektör e, ilişkileriyle veya protokollarıyla e, daha da çeşitlenecek. E, Türk Telekom'u şu anlamda da önemsiyoruz. E, kadroları çok ciddi yani elektronik bir haberleşme konusunda son derece eğitimli ve deneyimli insanlar. Bunların bize katılımı, bu insanların bize katılımı e, bize katılan gençlerin eğitimi anlamında çok faydası olacaktır öğrenmeleri bir şeyleri öğrenmeleri bakımından Yine bir Çok özür dilerim bir ufak flashback Lütfen. yapıyorum Biliyorsunuz teknik üniversitede Protokolümüz var evet. Bu ITU toplantısında Şunu fark ettik ki Japonlar Üniversitelerle olan ilişkiler çok önem veriyorlar Bana ilginçtir ki En fazla tsunami'nin en fazla Vurduğu Sendai bölgesindeki Üniversitelerle Japonların e, araştırma enstitüsü ortaklaşa çok ciddi projeler yapıyorlar. Bu e, network devamlılığı anlamında. Çok ilginç bir tesadüf aslında. Tesadüf de değil aslında. E, biz burada üniversitelerle bu konuyu biraz işleyeceğiz. Teknik üniversiteyle de protokolümüz var. E, öğrencilerin de katılımıyla bir takım projeleri, geleceğe yönelik projeleri hani biraz daha geniş bir e, katılımla yapmanın e, faydalı olacağını gördük bunu Japonlar yapıyorsa yapabiliyorsa bu ihtiyacı hissediyorsa sanıyorum bizim de o ihtiyacı bir farkında olmamız lazım diye düşünüyorum. Bu evet. konuda bir şeyler e, biz biraz e, inisiyatif kullanmaya çalışacağız. Evet. Telsiz kullanma iznini aldık. E, peki Traca üye olmak zorunda mıyız? Hayır zorunda değilsiniz. Böyle bir yasal zorunluluk. yasal zorunluluk değil. değil ama olmanızda fayda var. Fayda var. Evet. Yani sonuçta sonuçta bugün Türkiye'deki e, şöyle bizim 95 tane öyle çalışıyor Türkiye'de evet. e, 27 istasyonumuzda HF kısa dalga şeyi var bütün bunlar işte bağışlarla katkılarla vesaire şöyle böyle yani dayanışma ile oldu. E, kandilinden Tabii bu süreçin e, son 12 yıllık bölümünü de ben de çok yakından evet. e, sayenizde izleme evet. fırsatını buldum Ger e, gerçekten yani yeni bir takım şeyler bir gündem. başarı hikayesidir. E, evet yani bu, katılım ne kadar fazla olursa o şeyin e, o hizmetin derinliği o kadar da artacaktır. Artacak. Yani sonuçta bir hizmet bekliyorsak bir katılımcı şey yapmamız lazım. Evet yaklaşım, gençlerin lazım. ilgisi. Gençlerin ilgisi bir örnek mesela en yakın örneklerden bir tanesi bizim aramızda olan TÜBİTAK kökenli bir genç. Öğrenci hala yazılımcı ama yazılımla telsizin birleşiminin neler yaratabileceğini görünce amatör telsizçi oldu. Ha, evet. evet. Ee, Özgür yazılım platformunda çok hoş işler yapıyor ee, ve de son derece şeyleri faydalı bir takım sonuçlar alacağız onun çalışmalarından. Seneye de bir e, burs Erasmus bursununa yine amatör telsizlik vasıtasıyla kurulmuş bir ilişki neticesinde Almanya Pasal Üniversitesi 3 aylık bir şeye gidecek. Staj, proje stajına gidecek. Burası çok güzel tabii. Yani şimdi bizim dayanışma yani dünyanın her yerinde bu, bu çok enteresan bir ağ. Çok enteresan bir dayanışma, e, uluslararası dayanışma platformu. Dolayısıyla aslında hem Uygulama anlamında, pratik uygulama bak proje üretme bakımında müthiş bir şey platform. Ee, öğrenciler bu konuda, yani öğrencilerin katılımı onlara çok fazla şey katacaktır. Çok fazla getirisi olacaktır. Teknik Üniversitesi'nde önümüzdeki dönemde havacılık ve uzay enstitüsünle e sanıyorum iki veya üç tane bitirme tezine konu olacak çalışmayı müştereken yapacağız. Çok güzel. Şeyde bu, bu, bu bu ortak projede meteoroloji bölümü, elektronik bölümü, uzay havacılık bölümü, üçü de üç bölümde bundan yararlanacak. Evet. Ortak bir takım şeyler yapacağız. Teknik, teknik liselerde haberleşme bölümü var mı? Var. Var. Burada telsiz... Gel ee, yani gelen elektronik şeyi var ee, ama uygulama bakın bütün gelip dayandığımız nokta şu. Bizim en önemli e, kozumuz insan yani... Hand-on uygulama yapabiliyoruz. Evet. Yani biz ara, çok önemli bir ayrıcalığımız var bizim. Biz kendi bantlarımızda olmak koşuluyla ters üretebiliyoruz. Hiçbir yerden izin, özel bir farklı imalat izni falan almak zorunda değiliz. Ee, yani bir şeyi tasarlayıp, uygulayıp, deneme e, üçlüsünü, ya yani üç açılımı da verebilen dünyadaki tek platform. Bu tarafı hiç unutmamak lazım. Evet. Ve çok geniş bir platform var aynı zamanda. Yani... yani... Yelpazede çok Yelpaze geniş. çok geniş. Tabii canım ben bu, bunun şahidiyim. Ee, geçmişte yapılmış evet. olan gene bir uluslararası toplantıya katıldığımda hemen mekanın dışındaki bir konteynerin içinde evet, evet. nerelere ulaşabildiğinizi <gülüyor> evet. gözlemledim evet. çok. Yani amatör telresci şey. olmak için belli bir vaslınızın olmasına gerek yok. Gerek yok. Amatör evet. için hep burada şey konuştuk Teknik ise işte üniversitelerin teknik konuşuyoruz. Yok ben bunu konuştuk. şey gele bu tür ilgilerin. Arttırılması amacıyla e, teknik liselerde mesela telsiz kullanımı e, öğretilebilir rahatlıkla veya e, teknik yüksek okullarda bu tür bölümler olabilir, evet. dersler olabilir. Bunlar hep teşvik edici evet. unsurlar. Ve kadro işte. gerektiriyor, gönüllü kadro gerektiriyor. Tabii, tabii. Çünkü işte Japonlar e, kendi bölgelerinde... E, söylediğiniz gibi evet. üniversitelerle sıkı temas halindeler. Şey de yani bu telekomlu olacak protokolle de yani bir gün sektörle öğrenciyi bizim çatımız altında bir araya getirme imkanı Bu konuda bir kopukluk vardı. Şimdi evet. o bizim bizim çatımız altında bu mümkün olacak. Evet. Hayırlı Arkadaşlar başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ee, çok teşekkür ederiz. Tazeledik bilgilerimizi ve e, olumlu gelişmeleri de dinleyicilerimize aktardık. Programın Saatini de doldurmak üzereyiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı Aziz Şasa ve Yönetim Kurulu üyesi Efe Özçağlar idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.